Kimdir bu galyalı amadis? Mesleğinin bütün erdemlerine sahip bir ortaçağ şövalyesidir. Her şey ondadır. Yakışıklılık, asalet, cesaret, sadakat, dürüstlük ve tabii saygınlık, başarı ve şöhret. Bütün serüvenlerinde aslında onunla yarışır Don Quixote. Hayalinde onun gibi olmak, hatta onu geçmek arzusu besler. Tabii karşısına çıkacak şövalyeleri de aynı amadis gibi yenecektir ki dünyada tek yenilmemiş şövalye olarak kalsın. Hele bir karşısına çıksınlar. Ama ne gezer onun karşısına çıksa çıksa şövalye kılığına girmiş şarlatanlarla kavgacı köylüler, çobanlar ve katırcılar çıkar. Ama dissi hayal ederek giriştiği maceralarda karşısında hep picaroyu, yani 17. yüzyıl İspanyası'nın dışlanmış, suça itilmiş gariban üç kağıtçısını bulacaktır. Bunlardan biri de Guinness de Pasamontedir. Bir gün Don Quixote'la Sancho Panza yolda giderlerken karşıdan 10-15 adamın yürüyerek geldiklerini görürler. Bu adamlar iri bir zincirle, tesbih taneleri gibi boyunlarından dizilmişlerdi. Hepsinin değerleri elleri kelepçeliydi. Yanlarında iki atlıyla iki de yaya vardı. Sancho Panza onları görür görmezler ki, kürek mahkumları bunlar, kralın zorla kürek cezasına gönderdiği mahkumlar. Bu zorla lafını hiç beğenmez Don Quixote'i. Madem öyle der, benim meslek alanıma girer. Zorbalığa karşı savaşmak, zavallılara yardım edip kurtarmak. Ve her zaman olduğu gibi Sancho'nun yapmayın etmeyin ya karışmalarını aldırmadan kafiliye yaklaşır. Gardiyanlardan bunların gerçek kürek mahkumu olduklarını öğrenmesi üzerine her birine yaklaşıp nasıl bu duruma düştüğünü sorar. Ve tabii her bir mahkumun o zamanın yeraltı argosuyla anlattığı bir hikayesi vardır. Bunlardan biri aşk yüzünden bu duruma düşmüştür ama bu aşk bir sepet dolusu iyi cins çarşaf ve çamaşır takımına duyduğu aşktır. Bir diğeri on düka altın borcunu ödeyemediğinden, bir başkası işkence altında şakıdığından yani itiraftan, bir diğeri de ikisi kendi kuzini olmak üzere dört kızı ifade ettiğinden. Ama bir tanesi vardır ki bunların en azılısı olup her seferinde hapisten kaçmayı becermiştir. Onun için o özel bir biçimde zincirlenmiştir. Bu mahkumun adı Gines de Pasamontedir ve bu mahkum bir kitap sahibidir. Don Quixot'un daha önce de kürek cezası çektiniz mi sorusuna daha önce de dört yıl kürekte Tanrıya ve krala hizmet ettim diye alayla cevap verir Gines. Peksimetin de kırbacında tadını çok iyi bilirim. Fazla üzülmüyorum gittiğime. Çünkü kitabımı bitirme fırsatını bulacağım orada. Daha söyleyecek çok şeyim var. İspanyol kadırgalarındaki huzur bunun için yeter de artar. Zaten benim yazacaklarım için huzura da gerek yok. Çünkü ezberebiliyorum. biliyorum. Becerikli birine benziyorsun der Don Quixote. Ve talihsiz der Gines Çünkü talihsizlik yeteneğin peşini hiç bırakmaz. Bu konuşmayı Don birden birdenbire bu talihsizlik... tarihsizleri özgürlüklerine kavuşturma kararı vererek gardiyanlara saldırması izler. Öyle bir kargaşa çıkar ki bu kargaşadan Gines'in öncülüğünde yararlanan mahkumlar zincirlerini kırarak kaçarlar. Ama bu Don Quixot'un yetenekli Gines de Pasamonte ile son karşılaşması olmayacaktır. Gines bundan sonra da onun karşısına çıkacaktır. Her seferinde bir sanatçı olarak, kimi zaman falcı. Kim zaman yazar, tiyatro oyuncusu, kim zaman da kukla oynatıcısı. Cervantes'in de Gines de Pasamonte gibi birkaç kez hapse girdiğini biliyoruz. Hatta onun biyografisini yazanlar Don Quixot'un büyük bir kısmını hapiste yazdığını söylerler. Kitabın ön sözünde de bunu ima eden ifadeler vardır. Yazdığı kitap için anlayış dilenirken şöyle der Cervantes: Aylak okur, bu kitabın zihnin düşünebilecek en güzel, en zarif, en akıllıca ürünü olmasını isterdim. Ancak tabiat kanununa karşı çıkamadım. Tabiatta her şey benzerini doğurur. Benim kısır gelişmemiş devam da, her türlü rahatsızlığın hakim olduğu, her türlü hazin sesin duyulduğu bir hapishanede doğmuşçasına kuru, kırışık bir evlattan başka ne doğurabilir? Oysa huzur, sakin bir yer, en kısır ilham perilerinin bile verimli olup, dünyayı hayranlık ve memnuniyete boğan çocuklar doğurmalarına fırsat verir. Sen kitabını bitirmek için İspanyol kadırgalarında bulacağını umduğu huzur, Cervantes'in hapishane yaşamında bulduğu huzurdan pek fazla olmayacak elbet. Belki de bu yüzden... Kendini ancak anlı şanlı Galyalı Amadis'le kıyaslayan Don Quixote'a karşı yaratıcısı Cervantes en çok üç kağıtçı Picaro, de Pasamonti'ye yakınlık duyar, onunla özdeşleşir. Yel mi değirmen mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.